1969 numaralı konu, Zeyd bin Harice'nin konuşma kıssası, Harice oğlu Zeyd el-Ensari Osman zamanında vefat etti, elbisesiyle üzeri örtüldü, sonra göğsünde bir hareket oldu ve bir ses duyuldu, sonra konuşmaya başlayarak, Ahmet, Ahmet, ilk kitaptadır, Ebu Bekir doğru söylemiş, doğru söylemiş, onun bünyesi zayıftır, fakat Allah'ın emrini yerine getirmede güçlüdür, ilk kitapta böyledir. Ömer doğru söylemiş, doğru söylemiş, o hem güçlü, hem de emirdir, ilk kitapta böyledir, Osman doğru söylemiş, doğru söylemiş, o da onların yolu üzerindedir, dört yıl geçti, iki yıl kaldı, fitneler geldi, kuvvetliler zayıfları yedi, kıyamet koptu, size Eris kuyusu askerlerinden haber gelecek, Eris kuyusu nedir, keşke bilseydiniz, diye bazı söyledi, sonra beni hatmeden bir kişi vefat etti, elbisesiyle örtüldü, onun göğsünde de sesli bir hareket oldu, sonra konuşarak beni Harnis bin Hazreç'ten olan zat doğru söyledi, doğru söyledi, dedi.